Dört mevsim çığlık Alamettin, Nuriye Akman. Mülteci evladın otobanda verdiği mini konserin fotoğrafı hafızalara kazındı. Döne döne kendini okutuyor. Kemancının adı, dinin nişanı anlamına gelen Alamettin. Henüz 13 yaşında. Ne çocukluğa veda edebilmiş, ne gençliğe merhaba diyebilmiş. Sırtında ülkesinin Mahkûs salihi. Umut'la korku arasındaki sıkışmışlığı resmetme sorumluluğunu yerine getiriyor. Devletlerin kirli güç oyunu onu ve soydaşlarını kurban, dilenci ve şantaj aracı haline getirmiş. Bunun farkında ama fazla seçeneği yok. Belki ailesi, belki gazetecilerin iyi fotoğraf olur diye itmesiyle arkasına polis barikatını önüne kameraları alıyor ve Vivaldi'nin notalarıyla hayatın dört mevsimini anlatırken hepimizi beşinci mevsim vicdana çağırıyor. Aylan çağrısını duymayan kulakları bu kez müzikle yakalamayı deniyor. İtalyan bestecinin, konçertonun babası olarak nitelendiğini de din eğitimi alan bir rahip olduğunu da bu temelen bilmiyor. Saçlarının rengi nedeniyle Kızıl Papaz diye adlandırılan Vivaldi'nin kızlar yetimhanesinde çalıştığını, kimsesiz ve sakat çocuklara keman çalmayı öğrettiğini, seslendirmeleri için konçertolar yazdığını öğrendi mi Mecur? Belki de Alamettin bestecinin yetimhaneden ayrıldıktan sonra bile çocuklara konçerto yazmayı sürdürdüğünü bildiğinden, vatansızlığın yetimhane sakini olmaktan daha büyük bir ıstırap olduğunu Vivaldi'ye haykırıyor. Hani Allah'a yine onun kelimeleriyle dua ederiz ya. İşte öyle. 500'den fazla konçertoya ellisi günümüze ulaşmış, yüze yakın operaya imza atan Vivaldi, hep hayaline yerleşen resimleri müziğe dönüştürmüştü. Alamettin ise müzikten resme gidiyor. Hayatın dört mevsim ölümden dirime devran eden sahneleri arasına bir pasaport, bir ülke, bir ev, bir okul, bir ekmek, bir ocak yerleştiriyor. Vivaldi, onca dehasına rağmen soylu hamileri onu terk edince kendi memleketinde bile değil, Viyana'da Yoksulluk içinde ölmüş ve kimsesizler mezarlığına gömülmüştü. Kronik astım bronşit hastalığıyla geçen yaşam meyvelerinin 374 yıl sonra Arap mültecilere ilham kaynağı olacağı ve mensubu bulunduğu Avrupa medeniyetine onun notalarıyla sesleneceği aklına gelmemiştir herhalde. Alamettin ve soydaşları hangi fotoğrafı verirse versin, ölü vicdanları diriltme kudretine haiz değiller. Aralarından bazıları Avrupa ülkelerinden birinin hamiliğine kavuşacak. Onları bu masariyete eriştiren o ülkelerdeki düşük doğum oranlarının getireceği ekonomik ve sosyal çöküş tehlikesi olacak. Kadere bakın. Şimdiki zamanda ölmekte olan mülteciler nüfus takviyesi yapmazlarsa gelecek zamanda milli ölümü tatacak olanlara hayat verecek. Kim bilir kaç Suriyeli ileride Avrupa'nın yöneticileri arasına girecek. Uzak ve yakın tarihin sayfalarında zindanlardan çıkıp tahtlara oturanlar yok mu? Demek keman çalan çocuk fotoğrafı aslında şerle hayrın potansiyel gücünü gösteriyor. Vicdan gibi menfaat hırsı da sebepler dairesinin elemanları. Ne gaybı biliriz ne aşikar görüneni layıkıyla. Kurgulanmış veya doğal fotoğraf kareleri filmin asıl mesajını gözden kaçırtır. Tüm zaman ve mekanları kapsayan tamamını asla seyredemeyeceğimiz bu muhteşem yapıtın seyircisine bir sözü olmalı. Sureti hak maskeleri takıp çatışmadan alanlara kudretin asıl sahibini hatırlatan, bela defedicilerden ise ona güvenmeyi isteyen bir mesaj. Vivaldi bir eserinin sonuna şöyle ironik bir not koymuştu. Eğer bunu beğenmediyseniz bir daha müzik yazmayacağım. Bizim de tek ömrümüz var. Sahneden çekilince geri dönmeyeceğiz. Ne hayatın senaryosu bir daha yazılacak, ne Vivaldi çalan Suriyelileri dinleyebileceğiz. Avrupa'yı vicdansızlıkla suçlamak kolay. Zor olan Alameddin fotoğrafında kendi ülkemizin payını kabullenmek ve hesap sormak. Henüz vakit varken.